İbn Abbas'a gidiyor diyor ki çok değişik namaz kılıyor. İki secde arasında da ellerini yüzlerine doğru götürüyor. Allah Resulü'nün namazını kılmak istersen Abdullah İbn Beyin namazını kıl. Çünkü yapan yaptı bırakan bıraktı diyor. Yani doğrusu neymiş? Oymuş. Ama bu çeşidi yapan yapmış bırakan ne yapmış? Bırakmış.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 Ama bir insanın masumiyetini kabul etme Allah muhafaza ee, birçok meseleyi de ne yapar? Yanından getirir. Ama biz dinde masum olarak kimi biliyoruz? O da vefat etti. Ondan sonra masum var mı? Yok. Yok. Öyleyse bir insanın doğru ya da yanlışlığı onun alimliğinden, bilgisinden ne yapılmaz? Ölçülmez. Allah'a ve Resulüne Uygunluğuyla ölçülür. Aynen Allah kendisinden razı olsun. İmam Malik ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyor. Bize birisi bir söz söylese alır kabul ederiz. Birisi bir söz söylese alır reddederiz. Ama şu kabirde ki ne yapılmaz? Redd olunmaz demiştir. Bu bizim için nedir? En güzel ölçü. Evet kardeşlerim. Namazdaki hatalara girelim şöyle. Abdestin dört dörtlük ve eksiksiz alınması. Abdest de biliyorsunuz birçok hatalar vardır. Nedir bu hatalar? Besmele unutulabiliyor. Başka? Şialar ne yapar? Çıplakaya mest ederler. Veyahut bizim tarafa baktığımızda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 Bizim orada dürufa ile çok ya Erdal sen yanlış duruyorsun kıbleye karşı nasıl duracağım dur dedi diyor tesbihin aldı diyor şöyle etti diyor işte bak kıble burası dedi, diyor burası ne ya dur abi kıble şöyle yok bak tesbih böyle gösteriyor bizim tesbih yanılmaz dediler diyor hala tesbihle bulanlar var halbuki dinimizde güneşin doğduğu yere sol battığı yere sağ omzunu verdiğimiz yönü nedir kıbledir veya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 Çünkü stresi namaz kılanın önünden birisi geçerken durdurulmalı, durmuyorsa o bir şeytandır. Ne yapın? Dövündür. Kadın, siyah köpek, eşek geçtiğinde namaz ne yapıyor? Kesiliyor. E böyleyse, öyleyse sütre ne yapılmalı? Bilinmeli. Ama yaşamış olduğumuz topluma baktığımızda,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 İkincisi yine iftidar tekbirini alırken insanların yaptığı büyük hatalar var. Duruyor, duruyor şimdi. Şöyle ediyor, böyle ondan sonra şöyle bağlıyor. İftir, Allahu Ekber dedi mi böyle ne yapar? Bağlayacak. Böyle iki saat düşünüp şöyle edip bir kendini şeye gerek yok. Yani şöyle kulak memelerinin tozunu, mozunu almaya falan gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya böyle kaldırdı ya böyle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 yaşamış olduğumuz toplumda elini şöyle göbeğin altından veya göbeğin üstünden veya biraz şöyle bağlayanlar var. Bunlar nedir? Hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz nebiler, peygamberler topluluğu, sağ eli sol el üzerine ve göğüs üzerine bağlamakla ne yaptık? Emrolunduk, Emrolunduk diyor. Vail bin Hucur rivayetidir. Ve bu sabittir. <gülüyor> Böyle kılar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 Kıraata başladıklarında neyle başlarlar? Besmele'yi besmele açıktan okuyarak başlarlar. Bu nedir? Bir hatadır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ebubekir, Ömer, Ali, Osman hiçbirisi kıraatına besmeleyle ne yapmamışlardır? Başlamamışlardır. Bu nedir? Bir bidattır, hatta hatadır yapılmaması. Önlerinde olduğu var ama besmele. yoktur. Öncesinde de yoktur. En sonrasında da yoktur. Nereden çıkmıştır? Derseniz, derseniz, Fatiha suresinde Besmele Fatihadan mıdır, değil midir tartışmalara olmuştur ve tartışmalar neticesinde Şafi mezhebi Besmele Fatihadandır demiştir. Fatihada cehbe okunduğu için Besmele de Fatihadan sayıldığı için ne yapılmış? Cehbi var.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 rahmet olmasınız. Bu ayet-i kerimeyi getirerek imamın arkasında Fatiha okumayı ne yapmışlardır? Yasaklamışlardır. Halbuki bununla bunun bir alakası var mı? Hiç alakası yok. Alakası olsa bile Allah Azze ve Celle bu ayeti indirmiş. E, onun Resulü de Fatiha okumayanın namazı yoktur demiş. Şimdi öldüren, dirilten kim? Ölüm meleği ne yapar? Hocam. Görevini yapar. Ruhları farz etmiyor mu? Tuz da eğer dinde bir şey söylüyorsa o da Allah'ın izniyle indir. O kendi nefsinden, hevasından ne atmıyor? Konuşmuyor. Fatiha okumayanın namazı yoktur diyorsa o zaman Fatiha okumayan namazı neymiş? Yok. Yok. Öyleyse imam sesli okusa da sen Fatiha'yı okuyacaksın. de okusa sen Fatiha'yı ne yapacaksın?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 ve birçok ne var? ifadeler var. La mübarek şöyle gözünü aç da bir bak. Yani öbürlerini niye göründürsün? Ama aynı zadenin birisi geliyor. Benim kafam çok kalın. Yani bir şey girmiyor. Nasıl namaz kılayım? Allah. elhamdülillah Allah-u de bu sana ne yapar? Yeter. Böyleysen tamam sana da yetsin. Kafan kalınsa, kendini öyle kabul ediyorsan sana da yetsin. Ama değilsen, o zaman birçok rivayet var. Onları ne yapacaksın? Öğreneceksin. Her tekbirde Allah Resulü elini ne yapmış? Kaldırmış. Kaldırmıyorsa bu da nedir? Hatalardan bir hatadır. Yine rüküden kalkışta ellerin konumuna baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyanda ellerini ne yapmıştır? Göğsünün üzerine bağlanmıştır bıraktığına dair hiçbir rivayet saldığına dair nedir? Yoktur. Elleri de ne yapmamak gerekiyor? Salmamak gerekiyor. Evet. Yine kardeşlerim secdiye gidiş ve secdeden kalkışlarda birçok hatalar var. Secdiye nasıl gidiyorduk? Önce eller, sonra dizler. Ama yaşanılan toplumdaki yanlışlıklara bakıyorsun. Önce dizler, sonra eller veyahut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 ama kadınla erkeğin namazında bir ayrı gayrı yok ki onun namazıyla erkeğin namazı nedir? aynıdır ne hikmetse burada isabet edilmiş teverrük selam oturuşunda nedir? vardır yine kardeşlerim namazdaki teşehütteki hatalardan bir tanesi parnak işaretidir yaşamış olduğumuz toplumda eşeden la ilahe de kaldırırlar illallah da ne yaparlar? indirirler Halbuki doğru olan nedir? El 53 yapılır. Yani şöyle Arapça Ve tayiyata oturuldu mu devamlı parnak işareti yapılır. Ve göz de buradan ne yapılmaz? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Doğru olan nedir? Budur. Bu da nedir? Namazdaki yapılan hatalardan bir tanesi maalesef. Evet. Teşeğütte her oturuşta, teşeğüt oturuşunda Salli ve barik ne yapılır? Okulur. Maalesef bu toplumdaki hatalardan bir tanesidir. Eğer dört vekatlık bir namaz kılıyorsanız yaşamış olduğumuz toplumda sadece size okumanız nedir? Yeterli derler. Halbuki her oturuşta Salli ve barikte ne yapılır? Okunur. Salli barikteki yapılan hatalardan biri neydi? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Hala Seyyidine Muhammed derler. Seyyidina kelimesi hadislerde gelmediği halde ne yapmışlardır? Eklemişlerdir. Salli ve barik Seyyidina kelimesi nedir? Yoktur. Bu bir bidattır. Yani hem hatadır, aynı zamanda da, aynı zamanda da nedir? Seyyidina hiç yoktur değil mi? Bidat neydi? Bidat, Sünnette olmayan. Evet. evet. E Yine 3 ve 4 e, rekatlı namazların özelliklerini değiştirmişlerdir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitir kıldığınızda 3 rekatta selam verdiğinizde akşama atmayın, Benzetmeyin demiştir. Ama bugün vitir e, kılanlar ne yapar? de otururlar. Üçe kalktığında e, bir şey okuyup Allah'a tekrar ellerini bağlayarak ne yaparlar? Kunut okurlar. Bu bir hatadır vitri 3 rekatta kılacaksanız oturuş sadece teşeğüdü oturuş nedir? Son rekattadır. Ve kunut yapacaksanız allah Ekber deyip eli bağlama değil elinizi açarsınız. Kunutu ne yaparsınız? Yapar. Kunut bitti mi? Rukunuza veya secdenize ne yaparsınız? Gidersiniz. Evet. Namazdan sonraki yapılan zikirlerde de birçok hatalar var. Hemen namaz biter bitmez kıldırgar şey...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 Yoktur. Müezzinin görevi nedir? Ezanı ve kameti getirmektir. Ezanı ayrı, kameti ayrı getirilmez. Bu da bir hatadır. Allah Resulü aleyhisselatü ezanı kim okumuşsa kâhmeti de ne yapsın? O getirsin diyor. yani kim Ezanı kim okumuşsa kâhmeti de o getirsin diyor. Evet. Ee, namazda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 Şu şekilde veya da paçaları şu şekilde yapmak nedir? Yasaklanmıştır. Üstünde gelen rivayette bunlar haramdır. Bunlar hatadır. Namazda başka zaman ne yaparsan yap. Hani bazıları şey yaparlar. Namazda bunlar ne yapacak? açılar Evet. Başka? Omuzlar açık vaziyette namaz kılmak. Ee, hani haşta biliyorsunuz e, ihramdayken omuz ne yapılır? Bir omuz açılır. Ama namaz kılacağı zaman omuz ne yapılacak? Örtülecek. Yani örtülecek. Askılı mesela adletten şu tip adletten namazı ne yapamazsınız? Kılamazsınız. Ama komple kafalı bir adlet giyiyorsanız hani uzun kollu, onunla ne yaparsınız? Kılabilirsiniz. Üzerimde resim olan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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Yahudi ve Hristiyanlar ayak kadolarıyla, ne yapmazlar? Namaz, namaz kılmazlar. Der. Siz bunlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Ayak namaz kılmayı reddetmek bu da hatalardan nedir? Bir tanesidir. Hakikaten unutulmuş bir sünnettir. Geçen gün Selo namaz kılıyor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 E, arkalar sinema salonu gibi oturma şeyi yapılmış sandalyeler girdi bir bakayım herkes oturuyor tamam oturması sıkıntı değil namaz başlıyor namazda da oturuyorlar e, tamam oturarak namaz kur da gel saf kıl yani saf tamamlamadan arkaya ne yapılır gidilmez e, adam kahmet getirir millet namaza duruyor zaten ya bir saf var ya iki saf var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 Başlanmaz. Birinci saht olacak. Ondan sonra ondan sonra, ondan sonra gider. Evet. Yine e, namaz kılanların sütre hususunda işlediği hatalar dedik. Demin e, söyledik onu. Kıble'den yönünü çevirmek. Bazı insanlar e, çok meraklı oluyorlar. Sağda solda ne var ne yok. Epey bir inceliyorlar. Bunlar namazda işlenen en büyük hatalardan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 Sonra da bitirebilirsin. İçinden okuduğun için hadis var. Ama bir kere okuyabilirsin. Birkaç kere okumak nedir? Hatadır. Namazdayken bunlar yapmak nedir? Hatadır. Gözünü ne tavana dikeceksin ne de huşun gelsin diye yumacaksın. Uyur kalır, orada kalırsın. Ne yukarıya ne sadece ayağının dibine doğru, seyde mahalline doğru. Bakacaksın ve Yüzünü, gözünü ne yapmayacaksın? Yummayacaksın. Ağmaysan sorun değil zaten. Evet. Namaz esnasında gözleri kapamak haramdır. Yine namazda çok hareket etmek, orayla burayla uğraşmak, kaşımak e, bunlar da hatalardan e, bir hatadır. Bazılar diyor ki iyi ama Allah Resulü Vesselam namazdayken Ayşe annemiz gelmiş, kapıyı açmasını söylemiş. E o da gitmiş açmış Aleyhissalatu vesselam. Ve ona bir şey olmamış da bize bir şey olmuş? Ya e tamam açmış açmış da sen açmadık, kaşımadık yerini bırakmayın ki. Allah Resulü olsun. İki adımı atmış, kapıyı açmış. Tekrar ne yapmış? Namazına devam etmiş. Ama olmadı burayı kaşıyor, orayı kaşıyor. Orayı düzeltiyor, burayı düzeltiyor. Namazda bunlar nedir? Hatadır. E, İbn Abbas Allah kendisine rahmet etsin.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 rückte birçok hatalar var. Bunların en başı tadil erkana riayet etmeme. İmam semallallahi menhammed dediğime adam otomatiğe bağlı. Şöyle kalkıyor, bacakları hemen hazır. hazır. Hemen ilk imamdan önce ini veriyor aşağı. Hani arabaların amortisörleri var ya şöyle çukura geldi mi pat çıkıyor. Aynen ona gidiyorlar. Bizim özellikle hac bayramda yapar. Bunlar büyük bir hatadır. Derslerde de gördük. Kim imamdan önce başını indirip kaldırırsa başının eşek kafasında ne yapmaz? Korkmaz mı? diyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Yine karıştırım. E, terk edilen, yapılmayan şeylerden bir tanesi bela ve musibet anlarında kafirlerin, müşriklerin azdığı zulmettiği zamanlarda konut yapmak sünnettir.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 Duadan sonra yapılan hatalar nedir? Adam mesela tesbih hali ediyor böyle. Ezan okunuyor. Ediyor böyle. Diyor böyle tespit. Ondan sonra duasını ediyor ediyor diyor. Şöyle ne yapıyor? Öyle diyor. Bunların hepsi hatadır ve bidattır. Duanı edersin. Elini bırakırsın. İlla elini şey okurme. Yok. Böyle bir rivayet.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 Secde 7 aza üzerine ne yapılır? Yapılır. Bu farzdır. Bunun terkin ama ne yapar? Götürür. Gözlüğü olan insanların bazıları acı diyor acıyor bilmem şu oluyor bu oluyor tipinde hareket edenler vardır. Gözlük olsa da secdeyi ne yapacaksın? Tam yapacaksın. Yoksa çıkarıp bir tarafına koyacaksın. Evet. Saftan bir yere kaçacak halin yok. para sayacak halin yok. Evet.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 Bir gün abis sallallahu aleyhi hasta olan bir sahabeyi ziyarete gittiğinde bakıyor, kütükleri koymuş, üzerine yorgan koymuş, onun üzerine yastık koymuş, secde etmeye çalışıyor. Ne yapıyor bu adam? Namaz kılıyor. Kaldırım bunun için. Ayakta kılabilen, ayakta kılsın. Oturarak kılan, oturarak kılanmayan da imaylan Yani neye gücün yetiyorsa o şekilde ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Ben secde edeceğim de illa bir şeyler ne yapmayacaksınız? Koymayacaksınız. Evet. Yine teşeütte yapılan, okunuşunda yapılan bir hata var. Bu hata nedir? Teşeütte Esselamu Aleyke Eyühen Nebi'yi büyük bir hata var. Vefatından önce Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Esselamu Aleyke denirken vefatı sonrasında Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Esselamu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 Salı vereceksin. Sağda sola selam verirken sağa sola el kullanmaya hiç gerek yok. Trafik polisi değilsin. Neticede namazdan çıkıyorsun. Evet. Son oturuşta teşeğüt sonrasında salli barik okumayan insanlar vardır. Bu okunması gerekir. Burada da kastımış şialar salliyi bariyi atmazlar, yapmazlar? Okumazlar. Tariyatı bir değişik okuyorlar. Ondan sonra direkt namazdan çıkıyorlar. Evet. Başka e, hatalardan birisi e, abdest sıkıştığı e, bir şeyle namazı ne yapma? Kırma. Bu da büyük hatalardan bir tanesidir. Yine hatalardan bir tanesi e, namaz kıldıranın ya şu kaç kelimesi çok fazla girmiş ağzına, Sohbette de hep ağzıma dilime gelir.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 Cemaatle kılınan namazda işlenen hatalara bakacak olursak sıkmıyorum değil mi? Monoton geçmiyor dersin. Evet. Müezzin ve ezanı dinlemekte olanların yani bizlerin işlediği çok büyük hatalar var. Ezan okunurken ne yapmamız gerekiyor? Tarık Bey. Cevap vermiyor musunuz? Tabii canım işte. Ne yapmamız gerekiyor? Ezan okunuyorsa ezanın kelimelerini ne yapın tekrarlayın diyor. Ama yaşamış olduğumuz toplumda sohbet ediyorsak sohbet, konuşma ediyorsa konuşma olur ki en büyük hatalardan nedir yaptığımız, işlediğimiz hatalardan birisidir ezan. bulurken müezzinin sözlerini ne yapacağız alacağız. Akabinde hayalel selah, hayalel felah geldiğinde. La havle ve la kuvveti zikrini söyleyeceğiz. Ve akabinde de vesile duası ne yapacağız? <gülüyor> yapacağız. Sünnet olan nedir? Budur. Ama maalesef ezan okunurken biz, yani umumen diyorum inşallah bizden değil mi? Ama umumen yapılan hatalar ezanı iştirak ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. Yine ezan okunduktan sonra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 Müzik eşliğinde arkadan bandolarla, çalgılarla maalesef bunu da bu topraklarda eskilerimiz gördü. Allah bizlere bunları yaşatmasın. Ezanı mursi ikili, melodülü okumak nedir? Haramdır ve hatadır. Biz Yahudi, Hristiyan değil. Piyano ile, bilmem müzikle, koro ile namaz ne yapamayız? Kılamayız. Yine ezanı teyip ile okumak nedir? Hatadır. Yine merkezi sistemle ezan okumak nedir? Hatadır. Çünkü her belde'nin insanı çıkacak, ne yapacak, ezanı okuyacak, herkes de ezan okumaya ne yapacak, bilecek sevabından ne yapmayacak, mahrum olmayacak. Allah mucit Vesselam ne diyor? Sizin en uzun boynunuz kimlerdir? Müezzinler. Müezzinlerdir diyor. Müezzinin görev ezan okumak. Yani bugün tamam.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 Eski gibi diyor. Hatta diyor namaz nedir, oruç nedir, haç nedir ne yapılacak? Ölmeyecek diyor. Yaşlarına rastlandığında siz ne biliyorsunuz dinden? Biz dedelerimize, babalarımıza La ilahe illallah sözünü derken eriştik. Biz dinden başka bir şey bilmiyoruz. E böyle giderse tabii ne yapmaz? Kalmaz. E cenazeni kıldırga çıkarsa evdanı merkez okursa, kavmeti de merkez olursa bitti. Yarın kim ne kalacak ki? Onun için herkes ezanına, rahmetine sahip çıkacak arkadaşım. Yine e ezan esnasında deyip böyle gözüne sürmeler, şafahat ya Resulullah demeler bunlar nedir? Hatadır. Çünkü müezzin ne diyorsa sen onu tekrarlayacaksın. Müslüman olarak yapman gereken nedir? Bunlardır. Yapamıyorsan hiç olmasa bidatı ne yapmayacaksın? İşlemeyeceksin. Evet.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 Koştura koştura gitmek. Camiye giderken ne yapacaksın? Sekinetle gideceksin. Bakarlı gideceksin. Koşturarak ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Nerede yetiştiysen? orada. Camide yapılan hatalardan birisi nedir? Elleri kenetlemek. İkincisi şu bacakları şöyle karna dikerek, şöyle şuradan kenetleyerek oturmakta. Bunlar da hadisler ne yapılmıştır? Ne yedilmiştir? yasaklanmıştır. saklanmıştır? Evet. Bir de namazın içinde şöyle etmeler. Bunlar da yasaklanmıştır. Allah razı olsun. Gayri ihtiyarı mı yaptın? Hatırlatma için bilmiyorum. Allah razı olsun. Yine ezan okunurken camiden çıkmak büyük hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mescitte, camide, namaz kılınan bir yerde ezan okunur da bir da namaz kılmadan giderse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 bitecek. Evet. Cami ve mescitlerde grup ve halkalar halinde oturmak ve birinin başına gelen iyi ve kötü haberleri bıdı bıdı yapmak, melayağını konuşmak camilerde ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Hatta aleyhissalatü vesselam birisi geliyor yitiğini arıyor. Ne diyor? <gülüyor> Bulamayasın diyor. Bulamayasın diye de ne yapıyor? dua ediyor.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 ee, söylenmesi de fidatlardan nedir? Bir tanesidir. Yine kardeşlerim mesela en büyük yapılan hatalardan birisi kâmet getirilmiş, namaza durulmuş. Hemen adam koşarak geliyor, hızlı hızlı sünneti kılıp ne yapıyor? Fazla yetişeyim diyor. Halbuki hadis-i şerifte kaçıncı vekat dolursan ol, kâmet getirilmişse nafile ne na yapılmaz? Kılınmaz. Ne yapacaksın? Kalsın. Pardon, pardon. Selam verip çıkacaksın değil mi? Selam. Nasıl yapacaksın? Evet, tamam. Kalkacaksın, geleceksin imama. Allah'a <gülüyor> ekber. <Ekberliğin>, ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Namazı bırakıyorsun. Selam namazdan nedir? Tamamlandığına bir işarettir. Sen olduğu gibi ne yapıyorsun? Bırakıyorsun. Bu hata Gündüz namazlarında pek olmuyor fakat sabah. sabah namazında özellikle insanların en çok yaptığı hatalardan bir tanesi sabah 3.30'da çalıyoruz. Sizin uygulamada yaptığınız şeyi biz yapmıyoruz acaba. Hata Aşk mı bunu? Nasıl? Üçüncü sonra katım da ezan okuyalı sonra katım da kamet getiriliyor. Yetişmeyebiliyoruz. Selam verme Ya şimdi kamet getiren insan şöyle nafile planlara bir dikkat etmesi lazım. Yani normalde biraz dön onun Adamın son vekattaysa hani bozdurmaması gerekir. Ama ben selam oturuşuna bile otursam, kavmet gelmişse kalkırım. Çünkü hadis-i şerife uymam benim için daha hayırlı. Onu uymam bana daha hayırlı. Evet. En çok bu sabah namazında yapılıyor. İmam sabah namazında birer sayfa okuduğu için diğerleri ihlastan falan inatayla gidiyor nasıl olsa.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 Bazı yapılan hatalardan biri size kardeşlerim. Kâhmet'i ancak müezzin getirir diyerek sanki onun tapulu malıymış gibi başkasına Kamet getirir deniliyor. Cami bütün Müslümanlarındır. Kâhmet'i her Müslüman ne yapabilir? Getirebilir. Hatta bundaki sevabı bilseydiniz, kura çekmeden hiç kimse ne yapamazdır? Kâhmet getiremezdir diyor. Kâhmet belli insanlara ücretli insanlara has nedir? Değildir. Her Müslüman kavmeti getirebilir, getirmelidir de. Belli kişilere has değildir bu. Evet. Ezanı okuyan getirecek. Ama illa has değil. İşte Semih bizim müezzinimiz hep o okuyacak diye bir Müslüman da bunu ne yapabilir? Adam mikrofonu vermiyor mu ezanı okuyunca? Evet. Önceliklerine şey alacağım. Şuradan giriyor mu oraya? Yok. Olur. Girmiyor. Evet. Ee, yine imam dönmeden işaret etmeden kâhmet getirmek hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, özellikle Bilal'a emretmiştir. Ne demiştir? Ben ayağa kalkmadan yani minbere Hiç doğru görmeni. gitmeden yani beni görmeden kâhmet ne yapma? getir İmam ne zaman kalkıp minbere doğru yürürse mevzinde ne yapacak? Kamet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 Safı bölen bir şeyini ne yapmayın? Namazı kılmayın diyor. Bu da maalesef yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Yine tek başına saf arkasında namaz kılmak da nedir? Hatadır. Öndekini ne yapacaksın? Biraz bekleyeceğim, baktım gelen kimse yok. Gelen kimse yoksa önden birini ne yapacaksın? Çekeceksin ve onu safa getireceksin. Tek başına arkada namaz kılmayacaksın.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 Hatalardan birisidir. Yine tesbih ve zikir maksadıyla camide kalındığında aleyhissalatü vesselam'a dan gelen rivayetleri, zikir ve duaları yerli yerince yapmamak. Birinin koro halinde sözlerini yerine getirmek. Bunlar nedir? Hatadır. Yatsı namazından sonra oturup muhabbet etmek. Bunlar nedir? Hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşru bir mazereti olmadığı müddetçe yatırından sonra ne yapmazdı? Oturmazdı, yatardı. Otursanız, tabi boş, mal yani. evet. Oturduğunda gece namazı gidiyor mu? Gidiyor. Uykusuz, yorgun oluyor musun? Oluyorsun. E, o an ilim edebilirsin, dinlenebilirsin, ailenen dinini anlatabilirsin ama televizyon hocasına gözünü diktiğin zaman o senin her şeyini ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Hem aklını kirletir, hem kalbini kirletir, hem de amelini kirletir. Bitelimiz. Evet, yine e, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarındaki hatalar nedir? Nedir Faruk? Uyun. İki rekattan veya dört rekattan sonra ne yapıyorlar?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 Bu mescipler, mescidi dırar, kılınmaz. Ondan sonra başka neydi? Biz köleyiz gibi. Veyahut bunlar fasıl. Fasılın arkasından namaz kılınmaz deyip bodrumlarda veyahut köhne yerlerde veyahut dernek gibi, ev gibi yerler açıp cumalar kılmakta nedir? Hatalardır. Büyük bizatlardır. Bunlar da en çok işlerlerden bir tanesidir ve cemaat şeyini e, baltalar. İmanın Hı? güvenilir olmaması? O da senin sorun. Neyine güvenmiyorsun? Para mı merdi? İmanına mı güvenmiyorsun? Müşriğin arkasını zaten kılınmaz. Düzel. Cumadan önce aklın nerede? Düzel öbür şey, şey namaz, şey öbürüne git fasık birisi varsa mümin birini bul ha böyle denilebilir miyim? De daha hayırlısına ben gidebilirsin geline... daha hayırlısına gidebilirsin ama dinimiz görülen bir münkeri orada düzeltmek değil mi? sahabe cumada yapılan hatayı camiyi bırakıp tutmemiş ki kalkmış hem de zalim bir vali yüzüne suratına söylemiş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 hutbedeyken Allah rızası için camiye yardım tipinde bir şeyler toplamakta yapılan hatalardan ve bidatlardandır. Topla, toplama, hutbe esnasında bunu ne yapma? Yapma. İlan yok mu hutbede? Anlamadın ki dedim ya. Adam orada hutbe veriyor, bunlar camiye yardım dolanıyor. Bu yok. Evet. Bayramı ilan ediyor mu?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 Bayram namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok önem vermiştir. Hayırlı olan, adetli olan kadınları dahi çıkarmıştır. Onlar arkada rükun tekbirleriyle ne yapmıştır? Tekbir almıştır. Dinde bayram namazına çok önem verilmiştir. Maalesef Müslümanların en büyük istediği hatalardan birisi bu namaza önem vermiyorlar. Bu namaz çok önemli bir namazıdır. Evet, bayram namazındaki işlenen hatalardan birisi dokuz tekbir, iki rekat derler ama nerede ne alırlar? meçhur Öyle değildir. On iki tekbirdir. Yedisi birinci rekatta, ikincisi beşi de ikinci rekattadır. Boş. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbirler almaktır. Evet. Bayram günleri biliyorsunuz teşrik tekbirleri vardır. Neydi bunlar? Teşketmediniz mi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Bunları sesli olarak sokakta söylememek en büyük hatalardan nedir? Birisidir. Sahabeler bu teşlik tekbirlerini söylemekten seslerini yapardı? Kısılırdı. Ama bizler her şeyi camiye haskıldığımız için bunları da namazın arkasında, hemen selamdan sonra ne yapmışız? Bırakmışız. Bu da yaptığımız büyük hatalardan bir tanesidir.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 regaip kandili, miraç kandili falan kandil, filan kandil tipinde veyahut minarelere yeşil ışıklar, beyaz ışıklar koyarak o günü kandil simitleri dağıtmak falan bunlar nedir? Bidastır. Yine döngel namazı iştirdiniz mi? Çevirgel duası odasına sahip olamamış, bırakmış, kaçmış, acaba döner mi diye iki rekat namaz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 Minaç gecesi namazı nedir? Yoktur. Akşamla yatsı arasında iki rekatta bir selam vererek sekiz rekatta evvabi namazı diye bir namaz nedir? Yoktur. Ama maalesef bugün ne yaparlar? Bunu kılarlar. Yine e, Recep ayında berat gecesi, Şaban ortasında berat gecesi namazları yoktur. Belaların defi için namaz yoktur. Haftanın içinde kılınan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 amel etmeyi nasip etsin. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedel la ilahe illa ente estağfirüke ve tevbili velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alam.